Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlar Bugün Kur'an dersimize 140. ayetten devam ediyoruz Em tegulûne inne İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yağqube vel Esbâd yoksa siz ey Yahudileşen İsrail oğulları İbrahim İsmail İshak Yakup ve onların torunları Kanuhuden Yahudilerdi mi demek istiyorsunuz? Ve ey Hristiyanlar, siz de Önüne Sara bütün bu sayılan peygamberler Hristiyan idi mi demek istiyorsunuz? Pul cevap ver onlara. Entum a'lemu emillah. Siz mi biliyorsunuz yoksa Allah bu daha iyi biliyor. Ve men azlame mimmen kateme şehaadeten 'indehu minallah. Allah'ın katından gelen bir belgeyi ve bilgiyi gizleyenden daha zalim kim olabilir ki? Vemallahu bi gafilin amma te'amelû Unutmayın ki Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Öncelikle ayetin ilk cümlesi bir iddiayı dile getiriyor. Ayetin muhataplarından olan Yahudiler ve Hristiyanların bir iddiasını. Onlar diyorlardı ki gelmiş geçmiş ne kadar peygamber varsa ya Hristiyandı ya Yahudiydi. Çünkü onlar İbrahim'in İshak'tan olma çocuklarıydı ve yukarıdaki isimleri sayıyorlardı örnek olarak da. İşte Kur'an buna cevap verme sadedinde öncelikle bu yanlış tanımlamayı tümden reddediyor. Çünkü bu iddia tarihsel bilgilere göre yanlış. Tarihen sabittir ki Yahudilik ismi bir inanç olarak Hz. Musa'dan çok çok sonraları Yahudi tarihinde özellikle patriark denilen büyük atalar döneminden sonra konulmuş bir isim. Bu da Hz. Musa'nın vefatından yüzlerce yıl sonraya tekabül eder. Yani Hz. Musa döneminde Yahudilik diye bir inanç ismi bilinmiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanı bir inancın kurucusu olarak adlandıracaksınız ama ondan yüzlerce yıl sonra dahi o inancın ismi anılmayacak. Bu tarihen sabit bir şey. Hristiyanlık yine tarihen sabittir ki Hz. İsa'nın ve havarilerin döneminde Hristiyanlık ismi kullanılmıyordu. Krist. Ki Hz. İsa'nın adından bozma veya efendim türetilme bir isimdir. Bu isim Hz. İsa'nın havarilerinin son havarisinin de vefatından sonra ortaya çıkan bir isimdi. Özellikle Pol'ün Hristiyanlığa kattığı pol ilahiyatından sonra ortaya çıktı. O nedenle tarihsel olarak yanlış bu. İkincisi, hakikate aykırı. Çünkü tüm peygamberler İslam'ın peygamberidir. Ve onların getirdiği tüm mesajlar da İslam'ın mesajıdır. Aynı kaynaktan gelmektedir. İşte Kur'an öncelikle diğer ilahi mesajlara inandığını iddia eden insanlara şu temel espiriyi hatırlatıyor. Yeryüzünde insanlık destanı boyunca bir tek hak din vardır. O da İslam'dır. O dinin dışında Herhangi bir hak yoktur. Onun için eğer siz çağıracaksanız Hıristiyanlığa, Museviliğe, Yahudiliğe değil, İslam'a çağırın. Bakın, Muhammed sizi Muhammedi Bakın. olmaya çağırmıyor. Muhammed sizi Müslüman olmaya çağırıyor. Muhammed sizi İbrahim'e çağırıyor. Yani sizi büyük atanıza çağırıyor. İbrahim'in yoluna, yani teslimiyete girmeye. Haddi zatında Muhammed'in getirdiği inanç sistemi sizin de inandığınızı iddia ettiğiniz Musa'nın İsa'nın inanç sisteminin aynısı. Onun için son peygamber sizi kendisine çağırmadı. Sizi kendinize çağırmadı. Kendinize gelin ey Yahudileşen İsrailoğulları dedi. Kendinize gelin ey Hıristiyanlaşan İsa ümmeti dedi. Kendinize gelin. Kendinize gelirseniz bana gelmiş olursunuz zaten. Çünkü ben sizin inandığınızı iddia ettiğiniz Musa ve İsa'nın kardeşiyim. Ben sizin inandığınızı iddia ettiğiniz, lakin tahrif ettiğiniz Tevrat ve İncil'in bir eşini getirdim. İşte onun için kendinize gelin çağrısıydı. Yine ayette yer alan şehadeti gizleme hadisesi neydi? Ki, وَمَنْ أَظْلَنُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ Allah'tan gelmiş bir belgeyi, bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim olabilir diye soruyor Kur'an. Nedir bu tanıklık diye soracak olursanız, açık. Hazreti Peygamber'in geleceğinin haber. Tanıklık buydu. Daha önce özellikle Bakara suresinin 42. ve 86. ayetlerini tefsir ederken bu konuyu işlemişti. Merak edenler ayrıntılar için o ayetlere bakabilirler. Ancak hemen şunu hatırlatmalıyım ki Tevrat'ta da, İncil'de de Resulullah'ın geleceği bir takım ima ve ihsaslarla bildirilmişti. Bu nedenle Yahudiler de, Hristiyanlar da yeni bir peygamber bekliyorlardı. Özellikle Yahudiler Yeni peygamberin geleceği yerin ismini dahi söylüyorlardı. Ve yeni peygamber geldikten sonra ilk düşman olanda onlar oldu. Çünkü yeni peygamber kendi soylarından gelmemişti. Onlar bir peygamber değil, ırklarını kurtaracak milli bir liderdi. Onların derdi hakikat değildi. Derdi Allah davası değildi. Onların derdi kendilerini çıkmazdan kurtaracak, kendilerini dünyanın kovulmuş, sürülmüş ve ezilmişleri olmaktan çıkarıp toparlayacak milli bir önder bekliyorlardı. Hz. Peygamber İshak oğullarından değil de İsmail oğullarından gelince, yani... Onların amca çocukları İkisi de Hazreti İbrahim'in iki oğlu idiler. İşte büyük dedelerinin öbür kolundan gelince ilk inkar eden yine kendileri oldu. Tilke Ummetun gadhalet. Onlar bir toplumdu. Geldi ve geçti. Onlar yaşadılar ve gittiler. لَهَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ Onların kazandıkları onlara sizin kazandıklarınız da size aittir. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا kanu يَحْمَلُونَ Onların yaptıklarından kesinlikle siz sorumlu tutulmayacaksınız. Hatırlayacaksınız bu ayeti Geçen dersimizde bir daha tefsir etmiştim. Çünkü bir daha gelmişti. İşte oradaki gelişiyle buradaki gelişi aynı mı? Bu ayet bir tekrar mı diye soracak olursanız işte ona vereceğim cevap kesinlikle hayır olacaktır. Lafızların aynı olması anlamın da verilen muhtevanın da lafzın arkasında yatan mananın da aynı olmasını gerektirmiyor. Daha önceki ayette Tilke ummetun kad khalet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la amma kanu yaamelun ayetinde Yahudilere dikkat çekiliyordu. Özellikle onların yaptıklarına dikkat çekiliyor. Daha doğrusu kötülüklere, kötü atalara dikkat çekiliyordu. O ayette. Çünkü kötü atalar anlatılmıştı. Bu ayette ise, hayır, affedersiniz, o ayette iyi atalara dikkat çekiliyordu. Yani onlar geçmişte atalarından gelen peygamberlerle övünüyorlardı. Burada ise, Hemen ayetin bir öncesindeki cümleyi hatırlayın. Allah'tan gelen bir belgeyi gizleyenden daha zalim kim olabilir? İşte onların soyundan gelen atalarının yaptıkları büyük bir ayıp yüzlerine vuruluyor. Siz onların çocuklarısınız deniliyor. Ama burada da deniliyor ki sizin atalarınızın, Allah'tan gelen belgeyi gizlemelerinden dolayı sizi hesaba çekecek değiliz. Onların yaptıkları kendilerine ait. Siz adam olun, siz düzelin, siz onların suçunu işlemeyin, siz onların yaptığından sorumlu değilsiniz demek istiyor. Yani daha önceki aynı formda gelen ayet kötü atalarla suçlamanın çocukları kötü atalarla suçlamanın yersizliğini ya da evlatlarının kötü iyi, iyi atalarıyla ölmesinin yersizliğini vurgularken burada da kötü atalardan dolayı çocuklarına bir zarar gelmeyeceğini atalarının babasının yaptığından dolayı çocuğunun suçlanmayacağı vurgulanmış oluyor. Hemen bu noktada bir parantez açıp Türkçe'deki Piç kavramını kısaca ele almak istiyorum. Piç kavramı temelden yanlış bir kavramdır. İslam'da böyle bir kavramın yeri yoktur. Eğer bu hakaret maksadıyla söyleniyorsa, annesi ve babasının günahından dolayı bir çocuğu nasıl suçlayabiliriz? Onun için de İslam'da piç Yoktur. Suçlu ve günahkar onu, onu o, o çocuk değildir. Onu o hale getiren annesidir, babasıdır. Annesi ve babası günah işlemişler, zina etmişlerse, bunun hakaretini hiç kusuru olmayan masum bir çocuğa çıkarmamalıyız. Onun için de İslami literatürde piç kavramının karşılığı yoktur. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا ظَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا Onlardan kimi dar kafalılar, kimi basit adamlar diyorlar ki, onu üzerinde bulunduğu kıbleden döndüren sebep nedir diyorlar. Onlara cevap ver. Lillahil meşrikun vel meğrib. Doğuda, batıda Allah'ındır de. Şimdi ayetin birinci cümlesi kıble ile ilgili. Aslında Hz. İbrahim'den söz açılması sözün buraya getirilmesi içindi. Kıble İlk İslam toplumunun hayatında büyük bir devrim olmuştu. Çünkü kıblenin arka planında yatan bir takım sosyal, siyasal, ekonomik hatta ekonomik ve dini birçok sebep vardı. Bütün bunlar bir araya toplandığında kıble değişimi bir devrim niteliğini alıyordu. Yeni bir ümmet var. Yeni bir ümmete, yeni bir merkez gerekiyordu. Yeni bir kıble. Aslında kıble değişimi şunu ima ediyordu. Artık yeryüzünün mirasçısı, son peygambere iman edenler olacaktı. Kıble değişimi işte bunu ima ediyordu. Onun için... Kıble değişiminden en çok kocunan ve alınan kesim Yahudiler olmuştu. Onlara verilen emanet geri alınıyordu adeta. Verin emaneti, verin ilahi emaneti siz ihanet ettiniz deniliyordu. Ve kıble Kudüs'ten sonra tekrar Kabe'ye döndürülüyordu. İşte bu nedenle o dönemde Henüz daha kıble değişmeden, kıble değişimi olmadan inen bu ayette insanlar, dostlar ve düşmanlar yakında değişecek olan kıbleye hazırlanıyorlardı. Onlar psikolojik olarak yakındaki bu devrime hazırlanıyordu. Ve deniliyordu onlara Kullillahil meşriku vel marim De ki onlara doğuda Batı da Allah'ındır. Yani aslında kıble değişimi özünde hiçbir şeydir. İnsan sağ ya da sola dönerek erdemli olmaz. Leysel bir <gülüyor> rante walujuhukum. Yüzlerinizi şu yana ya da bu yana dönmeniz fazilet değildir. Kıbelel meşriki vel mali. Doğu'ya da batıya denmeniz hiçbir zaman kesinlikle fazilet değildir. Velakinnel birra lakin fazilet iman edenlerin faziletidir diye devam ediyor ayet. Onun için mücerred olarak kıble bir kutsallık taşımaz. Çünkü müminler daha önce Kudüs'e yönelerek namaz kılıyorlardı 16 ay Medine'de hicretten sonra. Hicretten önce Mekke'de yine Kabe'ye yönelerek namaz kılıyorlardı. Ancak araştırmalarım sonucunda vardığım kanaat o ki Kabe'ye yönelerek namaz kılmalarına rağmen Hz. Peygamber Kabe'nin avlusunda namaz kılarken Kabe'yi Kudüs ile arasına alıyor iki kıbleye birden yönelmiş oluyordu. Lakin Kudüs'e doğru namaz kılma hicretten sonra vuku buldu. 16 ay sürdü. bu. Yahudiler ve İsrailoğlu peygamberlerinin kıblesi Kudüs'tü. Kudüs'teki hacer Muallak denilen taş, kayaya dönerek kılarlardı ki bugün de o altı ya da sekizgen biçiminde bir korunak içerisinde muhafaza edilen yerdir Hacer-i Muallak. Hadisatında Kudüs meselesi etrafında taşınan tüm fotoğraflardaki o görüntü, o altı ya da sekizgen bina bizim, daima dile getirdiğimiz Kudüs'teki mukaddes mabed değildir. Yani Hz. Süleyman'ın yapıp daha sonra yıkılan, daha sonra Hz. Ömer'in fethiyle yeniden bir mabed olarak inşa edilen yer değildir. Genellikle yanlış bilinir. Bugün Kudüs çerçevesinde takvimlerde, posterlerde yer alan o 6 ya da 8 gen biçimindeki bina, yapı hacerül Muallak'tır. İşte Müslümanların 16 ay kendisine yönelerek kıble ittikaz ettikleri merkez orasıdır. Ve İsrailoğlu peygamberlerin de kıblesi idi. Tabii ki kıble buradan Kabe'ye doğru döndürülüyor. Bu müthiş bir sıra Düşünebiliyor musunuz? Bu sınavın ne anlama geldiğini. Bir Arap için Kudüs'e yani Yahudilerin kıblesi olarak bilinen bir kıbleye dönüp de ibadet etmenin ne kadar onur kırıcı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bir Arap. İbrahim'in torunu biliyor kendisini. Ve yeryüzünün en eski mabedi kendi ülkesinde. Meytül Atiyyık. Kabe'nin bir ismi. Kur'an'daki ismi. Hem en eski, en ilk mabet demektir, beyt demektir. Hem de hürriyet evi demektir. Özgürlük evi. Onun için bir Arap için bunun ne kadar onur kırıcı olduğunu düşünmek gerekiyor. İşte aslında Kudüs'e yönelerek namaz kılmak, Müslüman olan Arapları terbiye içindi. Bu müthiş bir terbiyeydi. Onların Allah'a ne kadar teslim olduğunu ölçüyordu Cenab-ı Hak bununla. Onlar taşa, kayaya, binaya mı iman ettiler yoksa Allah'a mı? Hatırlayın geçen dersimizde İbrahim'in teslimiyetini ifade eden ayetleri okuduk. Niçin o ayetler bunun hemen önünde geldi? Adeta bu ayetler ki bu ayetlerin ilk nazil olduğu toplumu düşünün. Ayetlerin içine canlı nazil olduğu toplumu düşünün. O topluma bu ayetlerin vermek istediği neydi? Bu ayetler karşısındaki muhatabı olan insanları an be an terbiye ediyor bir şeye hazırlıyordu. Teslimiyet isteyen bir şeye hazırlıyordu. Çünkü kıble... Müthiş bir devrim, muhteşem bir imtihan. Onun için bir Arap için cidden onur kıracak. Kendi kıblesi dururken, Beytullah dururken, İbrahim'in elleriyle yaptığı Kabe dururken, sen dönüp Kudüs'e doğru namaz kılacaksın. İşte Allah onları böyle sınadı. Siz... Milliyetçiliğinizden dolayı mı Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiniz? Arkasına döküldünüz? Yoksa Allah'a teslimiyetimizden dolayı? Haydi bakalım. Bu sınavı veremeyenler çıktı ve tescilli münafıklar safına katıldı. Bu sınavı veremeyenler. Ve tabi müşrikler Kudüs'e doğru namaz kılınırken şöyle diyorlardı. Bak Muhammed'e bak. Kendi atalarının kıblesini bırakmış. Hem diyor ki ben İbrahim'in dinindenim. İbrahim'in milleti üzereyim. Ve ben atam İbrahim'in dinini ihya için geldim diyor. Hem de atası İbrahim'in kıblesini terk etmiş. Sırtını o kıbleye dönüp Kudüs'e doğru ibadet ediyor. Dediler. Müşrikler. Münafıklar ayrı bir şey söylediler. Onlar da Yahû bu daha nereye yöneleceğini bilmiyor. Bizim bir irşad edeceklerdi. Yahudiler ise dediler ki hem bizim inancımızı beğenmiyor hem de bizim kıblemize yöneliyor dediler. Hepsi böyle diyor. Bakın hiç iyi ettin diyen yok. Aslında Yahudilerden bu beklenmez mi? Sizin kıblenize yöneliyor. Demek ki sizi dışarıda tutmuyor. Sizin dayandığınız özdeki ilahi referansı o da kabul ediyor. Ve o Musa'nın getirdiği mesajı destekliyor. O mesajı savunuyor. Sizin bunu takdir etmeniz gerekmez mi ey Yahudileşen İsrailoğulları? Ama onlar Yahudileştikleri için onların derdi Hakk'a ittiba değil. Onların derdi sadece ve sadece mazeret imal etmek. Ve yine mazeret imal ettiler. Kullillahil Meşruqu vel Malim De ki doğuda batıda Allah'ındır. Parmak mı Ay mı diye sormak lazım. Doğu da batı da Allah'ındır. Ey bunu söyleyenler siz kıblenin değişiminde parmağa mı bakıyorsunuz? Parmak ayı gösterirken yoksa aya mı bakıyorsunuz? Eğer siz problemin doğu ya da batı, güney ya da kuzey, Kudüs'teki kaya ya da Mekke'deki o mütevazi bina olduğunu zannediyorsanız, Parmak ayı gösterirken, aya değil de parmağa bakıyorsunuz. Yok eğer sizin derdiniz Allah'sa, o zaman Allah'ın gösterdiği için oraya yönelin. Çünkü Allah teslimiyetinizi sınıyor. Hangi yön bir diğerinden daha kutsal olabilir ki? Bizatihi yönlerin hepsi de mübarektir. Çünkü hepsi de Allah'ın yönüdür. Dolayısıyla bir eşyaya, bir yöne kutsallığını veren Allah'tır. Siz o yönün kutsallığından dolayı o yöne dönmeyeceksiniz. Allah böyle emrettiği için döneceksiniz. İşte teslimiyet buna denir. Eğer İbrahim'in inancına sadıksanız, eğer İbrahim büyük atamızdır diye övünmenizde samimiyseniz. Siz kayaya mı yoksa Allah'a mı iman Eşyaya kutsiyetini Allah verir. Allah bir eşyayı kutsarsa o kutsaldır. Dünya alem birleşse kimse onun kutsiyetinden arındıramaz. Ama Allah bir eşyayı kutsamazsa, dünya alem onu kutsal bilse yine kutsal olmaz. Onu kutsal bilmek hurafe olur. Hurafe. Yehdi men yeşâ'u ilâ sıratın müstakî. O Allah. Dilediği kimseyi dosdoğru yola döndürür. Yani burada kıble ile doğru yola dönmek arasında bir ilişki kuruluyor. Aslında kıblenin İbrahim'in Kabe'sine döndürülmesini adeta İslam'ın tamamlayıcısı ve son elçisi olan peygamberin İbrahim'in getirdiği mesaj gibi evrensel bir mesaj getirdiğine de bir işarettir. Çünkü tüm semavi dinlerin hemen hemen tüm semavi dinlerin temelinde İbrahim aleyhisselam yatar. İbrahim'in kıblesine dönmekle aslında yeni gelen şeriatın evrensel olduğu da vurgulanmış olur ve كذلك جعلناكم ummeten vesat. <وَسَطًا> ve işte böylece sizi dengeli bir ümmet kıldık ya da dengeli bir ümmet olmanızı istedik. Bu ayete dikkatimizi çekiyorum. Dengeli bir ümmet. Niçin yani İbrahim'in Kabe'sine dönmekle dengeli bir ümmet olmak arasında bu ayette bir ilişki kuruluyor. Mantıki bir ilişki. Bu mantıki ilişkinin nedeni nedir? Buradaki ve satan kelimesi orta anlamına gelir. Mücerret kelime manası. Ama bu ortalık mekan ortalığı değil. Çünkü biliyorsunuz ki İslam ümmeti İsa ve Musa ümmetinin ortasında gelmedi. Onlardan sonra geldi. Peki denge neyin dengesi? Ben bunu denge olarak en güzel biçimde Türkçe'ye çevirmenin denge olarak çevirmek olduğuna inanıyorum. Onun için de denge diye çevirdim. Dengeli bir ümmetten kasıt nedir o hatta? Hristiyanlar gibi dini vicdanileştirmeyen, Yahudiler gibi dini törenselleştirmeyen. Yahudiler gibi dini sevgisizleştirmeyen, Hristiyanlar gibi dini sırf ahlaka mahkum etmeyen. Yahudiler gibi peygamber taşlamayan, Hristiyanlar gibi peygamber ilahlaştırmayan. Yahudiler gibi devleti teokratik devlet yapmayan, Hristiyanlar gibi devleti dinsiz devlet yap. Yahudiler gibi Allah'ı insanlaştırmayan, Tevrat'a baktığınızda tahrif edilmiş Tevrat'ta bunu görürsünüz. Beşerleştirilmiş bir ilahla karşılaşırsınız. Ve hatta büyük ataları İsrail lakaplı Yakup Peygamber'in Tevrat'ta Allah'la güreştiğini yazar. Haşa, güreşip onu yendiğini Yazar tevrat. Yani insanlaştırılmış bir ilah anlayışı var. İşte onun için ilahı kendisine ibadet edilecek mabudu insanlaştırmayan, Yahudiler gibi, Hristiyan hümanizmi gibi insanı ilahlaştırmayan, dengeli bir ümmet. İşte denge bu denge. Duygu dengesi, düşünce dengesi, eylem dengesi. Onun için İslam adalet ve itidal dinidir. Bu ümmet de ne Hristiyanlaşan, ne Yahudileşen, ama İbrahim'in milletine talip ve tabi olan bir ümmettir. Onun için vakızalık ecelnâkum ümmeten mesele. İşte böylece dengeli bir ümmet olmanızı istedik ki li tekunu şu hede nasi ve yekun rasul şehida. İnsanlığa önder, örnek, rehber olasınız diye. Şu bir anlamı da örnek ve model demek model. insanlık modeli olasınız diye. Ve yekûnel Rasul aleykum şehîdâ. Ve aslında rasul de size model ve örnek değil mi? Yani rasulde elçide gördüğünüz modeli bir toplum olarak, olarak alasınız ve siz de insanlığın Örnek toplumu olasınız. Önder ve model toplumu olasınız. Bu ayetle daha önce geçen imam ve ümmet kavramları arasında çok yakın ilişki var. Geçen dersimizde tefsir ettiğim ayetlerin içerisinde ümmet ve imam kavramlarını işledim. İmam Ümmetin anası demiştim. Ümmet insanlığın anası. İşte insanlığın anası olan ümmet nasıl ana olabilir? Burada onun şartı yazıyor. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَنَّاسِ İnsanlığa anne bir toplum olmak istiyorsanız model olunuz. Örnek olunuz. O zaman şahit olmuş. O zaman Şehit olmuş olursunuz. Şehit budur zaten. insanlığın imanına şahit olan. Ve insanlığı Allah'a teslimiyetine şahit tutan bir toplum. O topluma şehit toplum denilir. Tüm insanlara sorulunca, Ey insanlık ailesi, ey dünya milletleri, bu toplum size model olabildi mi? Bu toplum Allah'a teslimiyetini gösterdi mi? Bu toplum sizi değişmez değerlere çağırdı mı? Bu toplum kendi hayatında Allah'ın modelini uyguladı mı? Bu toplum yeryüzünde Allah'ın emir ve nehilerini tatbik etti mi diye sorulduğunda dünya milletleri evet ya Rabbi biz şahidiz buna gö şahidiz derlerse eğer işte o toplum şehit toplumdur, kendi teslimiyetine dünya insanlığını şahit tutan toplum. İmam da kimdi? İmam da işte böyle bir toplumun anası. Ve Yakuna Rasulü Aleyhum Şehida, bu topluma önder ve model olan ümmetin anası zaten ümmetle imam da aynı kökten gelir demiştim ve izah etmiştim daha önceki derste. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه. Biz senin daha önce üzerinde bulunduğun kıbleyi Ökçesi üzerinde gerisin geriye dönecek olan kimseleri ve Resul'e tabi olup da sebat gösterecek kimseleri birbirinden ayıralım diye döndürdük. Yani seni daha önce yöneldiğin kıbleye Ökçesi üzerinde Allah'a verdiği sözden dönemlerle elçiye sadık kalanları birbirinden ayırıp tanıyalım diye döndürdük. Şimdi yukarıdaki izahlarım daha bir netleşti Aslında kıble dönüşümünün ne müthiş bir devrim olduğu daha iyi anlaşılmıyor. Ökçesi üzerinde gerisin geri dönenler. Kıbleyi sindiremeyenler çıkmış demek. Ve çıkmıştı demek kisi çok fazla. Çıkmıştı ve onlar münafıklardan olmuşlardı. Çünkü yediremediler kendilerine. Bir kısmı dediğim gibi daha nereye yöneleceğini bilemiyor, bize mi irşat edecek, bizi mi doğru yola götürecek gerekçesiyle. Üççesi üzerine döndü. Bir kısmı... ...Yahudiler... ...hem bizim kıblemize yöneliyor... ...hem de bizim yolumuzu yanlış buluyor... ...kendine davet ediyor dediler. Müşrikler ise... ...hem İbrahim'in... ...inancını yenilediğini söylüyor... ...hem de İbrahim'in... ...kıblesine sırt dönüyor demişlerdi. Peki diyeceksiniz... ...en azından... Geri Kabe'ye yönelince bunu diyenlerin yüzü kızarıp da özür dilemeyecekler mi? Onlar mazeret fabrikasıdır. Onlar o zaman da bir şey buldular. Geri kıbleye yönelince bu sefer ne dediler? Bu sefer şöyle dediler. Daha durun bakalım. Şimdi atasının kıblesine döndü. Yarın atalarının dinine dönecek bize gelecek. O yine dediler. İşte burada ima edilen de biraz o. Yani ökşesi üzerinde dönenle, Allah'a verdiği sözle sabit kalanı birbirinden ayıralım diye biz kıbleyi seni eski kıblene döndürdük. Buradaki eski kıblene döndürdük ibaresinden anlıyoruz ki peygamber Mekke'de Kabe'ye doğru namaz kılıyordu müminlerle birlikte. Ve o Medine'deki 16 yıllık fetret, 16 yıllık süreç sadece Kudüs'e doğru namaz kıldığı iki parantez arasıydı ki onun da elbette bir hikmeti vardı. Bu hikmetin başında hem Peygamber'e iman edenler sınanıyordu hem de Yahudiler sınanıyordu. Her iki kesiminde müminler. Bahanesi kalmamıştı Bence Ve imkanet Le illa Alellezine hedallah Evet Söylediğim şeyi Bakınız ayet Hangi kelimelerle Açıklıyor Hiç şüphesiz bu olay Çok zor bir Sınavdı Le illa alellezine hedallah Ne ki Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimseler hariç bu sınav herkes için çok zor gelen bir sınavdı. Ve ma kana Allahu liyudiy Allah sizin imanlarınızı boşa çıkaracak, araya verecek, zayi edecek değildir. Bu ayetin tefsirinde eski müfessirler buradaki imanı namaz olarak tefsir edip, şöyle bir de sebebi nüzul naklederler. Bedir'de ölen ya da bu ayetler inmeden, kıble değişmeden daha önce ölen bir takım müminler olmuş. Onları kastederek, onların yakınları peygambere gelip, kıble değişmeden önce Kudüs'e doğru namaz kılarak, ''Vefat edenlerin namazı ne oldu ya Resulallah?'' diye sormuşlar. Ve Resulullah'ın cevap vermesini beklemeden ayet onlara cevap vermiş diye bir sebebi nüzul nakledilir. Ancak bendeniz burada açıkça imandan söz edildiğini görüyorum. Böyle bir iniş sebebine bu ayeti, bu cümleyi mahkum etmek istemiyorum bu cümlenin o derin çağrışımlarını böyle bir nüzul rivayetine kurban etmek istemiyorum Onun içinde yeniden vemakkan Allahman Allah sizin imanınızı zayi edecek boşa çıkaracak değildir yani bu ağır ve şiddetli sınamadan sonra bu ağır sınamaya rahmendir imanında direnenler imanını Allah boşa çıkarmayacak deniyor bu Bu gerçekten de Bedir'den, Uhud'dan adeta daha ağır bir sınav gibi veriliyor. Çünkü insanlar burada tamamen çevreleriyle sınanıyorlar. Tamamen atalarıyla sınanıyorlar. Tamamen bir takım Fosilleşmiş balıklayla sınanıyorlar. Bugün böyle bir sınav verildiğini düşünün. İnsanların en çok bağlandığı işte toprakçılık yaptığı, ulusalcılığın zirvesinde oldu böyle bir toplumun içerisinde, toplumun düşman olduğu bir kesimin kıblesine yönlendirin siz. Sırf denemek için, sırf sınamak için ve görün insanların halini. İşte bir Arap için Kudüs'e doğru yönelerek ibadet etmenin ne zor bir sınav olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Kaldı ki bir Arap iliklerine kadar kavmiyetçilikle, ırkçılıkla doludur. Yani İslam gelmeden önce onların tek değeri atalarıydı. Atalarının değeriydi. İşte bu ayet adeta kıblenin dönüşümünün ataların dinini yıkmak, atalara bağlılığı yıkıp Allah'a bağlılığı yapmak için olduğunu ima ediyor. اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Kad mera tegallube vechike fi's-semaa Hiç şüphesiz biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Fele nuvelliyenneke kıbleten tertada fa valli vechike şatr'al-mescidi'l-haram Artık seni kesinlikle razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Şimdi Peygamber yüzünü göğe doğru çevirir, bu arzusunu izhar edermiş. Ya bir Kabe'ye doğru ne zaman yöneleceğiz dercesine. Yüreğinden Allah'a dua edermiş. İbrahim'in kıblesine dönmek için. Düşünebiliyor musunuz? Ve İbrahim'in kıblesi o zaman... Müslümlerin tekelinden ve içinde 360 tane put var. Tekrar kıble o tarafa döndürülünce bir kısmı daha münafık oldu. Sebep o kabe putların kıblesi şimdi. Biz onlarla savaşmadık mı? Biz onlarla Canımız pahasına vuruşmadık mı? Onlar bizi ülkemizden çıkarmadı mı? Şimdi dönüp bir de onların merkezine mi namaz kılacağım? Görüyor musunuz sınavın ağırlığını? Onun için yukarıdaki ayet çok daha iyi anlaşılıyor. Ve kebir aten. Çok zor bir sınavdı. Allah'ın Doğru yolu gösterdiği kimseler dışındaki insanlar için, herkes için çok zor bir sınavdı. Gerçekten zordu. Artık yüzünü mescidi haramdan yana çevir. Şatra doğru, ey yana, o tarafa demektir. Bazı fakihler bu kelime olmasaydı eğer, her namaz kılan müminin doğrudan Kabe'yi tutturması şart olurdu derler. Ve tutturamayınca da namazının olmaması gerekirdi derler. Ancak bu kelime olduğu için o tarafa doğru durmak, kıbleyi ifa etmek anlamına gelir. Yani kıbleye yönelmiş olmaya yeterlidir. Bu ayetin fıkhi bir takım, istinbatlara kaynaklık teşkil ettiği konunun uzmanlarınca bilinen bir gerçek. Özellikle kıble meselesinde bu ayet ve bundan sonraki ayetler temel delil olarak alınırlar. Şu bir gerçek ki Kabe'yi gören için kıble Kabe'nin kendisidir. Kabe'yi göremeyip de harem bölgesinde yaşayan için kıble mescidi haramdır. O bölgenin dışında olanlar için kıble Mekke'dir. Diğer kıtalarda yaşayan için kıble o coğrafyadır. Arap yarımarasıdır. Uzayda yaşayanlar için kıble yeryüzüdür. Her bir gün komşu galaksilerden Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman edip İslam'a girerler olursa, onların yöneleceği kıble, güneş sistemidir. Ve Samanyolu galaksisi. Evet. Yani merkezden muhite doğru müthiş bir bir taşın, denize düşen bir taşın açtığı helezonik çizgiler gibi böyle dalga dalga dalga merkezden muhite doğru yayılır gider. O nedenle Bizzatihi orada bulunan için kıble Kabe'nin kendisidir. Merkezden periferiye doğru, çevreye doğru açıldıkça kıble yön olmaya başlar. Kıble aslında bir tevhid unsurudur. Bir ümmeti ümmet yapan değerlerden biri de kıbledir. Kıblesi olmayan bir ümmet olur. Kıbleye yönelmek o nedenle İslam ulemasının ortak görüşü olarak ehli kıble ifadesi İslam ümmetini belirleyen en geniş sınır olmuştur. Ve ehli kıble tekfir edilemez ilkesi kıbleyi esas alarak konulmuştur. Yönünü ibadetinde Kabe'ye doğru çeviren herkes genel hatlarıyla İslam ümmetine mensup bir Müslüman sayılır. Yani birinin Müslüman olup olmadığını dışarıdan bakınca öğrenmek için konulan temel çizgi kıbledir. Onun için kıble ümmeti ümmet yapan unsurlardan biridir ve çok önemlidir. Eğer Allah Nereye yöneleceklerini bildirmemiş olsaydı insanlara, insanların sayısınca kıblesi olurdu. Ve dinin birleştiricilik değeri, fonksiyonu ifa edilmiş olmazdı. Oysa ki dinler birleştirmek fonksiyonuna sahiptirler. İnsan topluluklarını birleştirirler. Bir duygu, bir hedef, bir düşünce, bir eylem etrafında birleştir. Ve bu birlikteliğin semboli, sembolik ifadesi de kıbledir. Aynı kıbleye yöneliyor olmak insana müthiş bir duygu verir. Düşünebiliyor musunuz? Namaz kılarken sizinle birlikte yeryüzünde sarı, siyah, beyaz, Avrupalı, Asyalı, Afrikalı, Amerikalı kardeşlerinizin sizin döndüğünüz yere döndüğünü hissetme. Milyonların, yüz milyonların sizinle beraber aynı coşkuyu, aynı heyecanı hissettiğini düşünmek. Sizin eğildiğiniz, sizin yere kapandığınız, secdeye kapandığınız kıbleye doğru onların da secdeye kapandığını düşünmek, hissetmek. Bu Müslümanı evrensel insan yapan duygudur işte. Her mümin evrensel insandır o. Sizin yeryüzünde yüz milyonlarca kardeşiniz var. İşte kıble insana bu duyguyu verir. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَذَلُّوا وُجُوهَكُمْ Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çeviriniz. Bu bir emir. Kıble emri. Peygamber'e özel olarak geldi bir de tüm müminlere genel olarak geldi. Kur'an'da böyle çift form olarak gelen emri çok az bulursunuz. Zaten temel usul kuralı gereğince peygambere yapılan emir, özel emir değilse eğer bir takım karinelerle o emrin sadece peygamberin şahsını ilgilendirmediği biliniyorsa tüm müminleri bağlar. Bu usul kuralıdır zaten. Ama buna rağmen bakınız ikinci kez emir genel olarak geliyor. Nerede bulunursanız bulunun, yüzünüzü o yana çevirin. Bu da emrin çok keskin olduğunun bir ifadesi. Kesin, net ve keskin bir emir. Ve tabi buradan yola çıkarak şunu bir daha söyleyebiliriz. Kıble meselesinin o günkü toplumda yankıları... Çok büyük olmuştu. Buradan bunu da çıkarabilirsiniz. وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ Bu emrin Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu kendilerine daha önce ilahi mesaj verilmiş olanlar çok iyi bilirler. Suçüstü. Allah onları suçüstü yakalıyor. Cürmü meşgut halinde. Yani onların bu emrin Allah'tan gelen bir emir olduğunu bildiklerini söylüyor Kur'an. Peki bildikleri halde niçin karşı çıkarlar diyorsanız eğer. Ben bir tek kelimeyle cevap vermek istiyorum. Problem, iman problemi. Bilmek yetmiyor da onu. İnanmak gerekiyor. Bilmek yetseydi peygamberin içine gönderildiği toplumdaki hemen birçok kafir peygamberin samimi bir insan, Allah'ın gönderdiği gerçek bir peygamber ve getirdiği mesajı önceki şahsında yaşayan gerçek bir lider olduğunu biliyorlardı. Bildikleri halde inkar ediyor. O halde problem bilmekten öte bir problemdir. İnanma problemidir. Ve Allah burada o dönemde kıble meselesine itiraz edip de seni bu kıbleden daha önceki kıblene yönlendiren nedir diye soranların aslında bilmedikleri bir şeyi sormadıklarını bile bile sorduklarını bu sorunun Allah'a karşı yönlendirilmiş bir itiraz olduğunu söylemek istiyor. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَمَّا يَعْمَلُونَ Evet. Daha önce تَعْمَلُونَ biçiminde gelmişti. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Burada يَعْمَلُونَ biçiminde geliyor. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. تَعْمَلُونَ biçiminde gelen de Allah sizin yaptığınızdan habersiz. Ve bakınız, onlar demek ki kendi içlerinde düşündükleri, zihinlerinde oluşan bir takım itirazlara, itirazları Allah'ın şahit olmadığını zannediyorlardı. Onlar Allah'ın kendi yüreklerinde olanı bilmediğini zannediyorlardı. Bu da bir iman problemi değil mi aslında? Ve Allah onlara yüreklerinde gizledikleri şeyi bildiğini söylüyor burada. "Walen etiyet elzinen utul kitabe kulli ayetin ma tebeu kibletuk." Onlara elindeki tüm delilleri getirsen eğer onlar yine de senin kıblene göremezler. "Ve ma ente bitabien kibletuhum." Sen de onların kıblesine zaten yönelecek değilsin. Sen de onların kıblesine yönelmezsin. Daha ilginci... وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِئِنْ قِبْلَةَ بَعْضٍ Onlar senin kıblene yönelmedikleri gibi birbirlerinin kıblesine de yönelmezler. Bunun ima ettiği gerçeği anlamanız için Hemen tarihsel bir malumat vermem gerekiyor. İlk dönem Hristiyanları Doğuya doğru ibadet ederlerdi. Yahudiler Kudüs'teki Hacerül Hacer Muallaka doğru ibadet ederlerdi. Onun içinde birbirlerinin kıblesine dahi tabi olmayanlar seni nasıl Hristiyan ve Yahudi olmaya çağırıyorlar? Denilmek isteniyor adeta yukarıda. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَيْنِ Eğer sana kesin ve delili belgesi olan bu bilgi geldikten sonra onların heva ve heveslerine, arzularına tabi olursan inneke اِذَا لَمِنَ O zaman hiç şüphesiz kesinlikle sen kendi kendisine kötülük edenlerden olursun. Onların hevalarına tabi olursan eğer. Bu azar. Bu bir azar. Aynı zamanda bir cevap. Çünkü bazıları Kudüs'e yönelmeyi Yahudilerin gönlünü almak için zannediyorlar. Bakın bakın. Peygamber Medine'ye gelir gelmez Yahudilere şirin görünmek için onların kıblesine dönüverdi diyor. Kur'an'da Kudüs'e yönelerek namaz kılınacağını emreden bir ayet yok. Biz böyle bir ayet görmüyoruz. Peki bu emir peygambere Allah'tan gelmiş bir emir mi diye soracak olursanız, benim acizane kanaatim evet. Peki bu emri ifade eden metin nerede diye soracak olursanız, o metin Kur'an'da değil. Bu fiili bir Fiili bir emir. Demek ki peygamber kavli emirler yanında doğrudan fiili emirler de alıyordu. Neden bu görüşe vardığımı soracak olursanız hemen söyleyeyim. Bir üstteki ayet delilim. Eski kıblesine yönelmek için başını göğe, gözünü göğe dikip duran bir peygamber nasıl ...kendi kıblesi olmayan bir kıbleye yönelmeyi Allah'tan bağımsız gerçekleştirebilir ki? Onun için Kudüs'e yönelerek namaz kılmayı Allah'tan aldığı fiili bir kavli olmayan, nas bulunmayan bir emirle aldı diye düşünüyorum. Bu noktada tabii ki hemen gündeme vahy-i Vahy-i tartışması giriyor. Ben o tartışmaya girmiyorum. Ancak Peygamberin Allah'tan doğrudan fiili emirler aldığını, doğrudan haberler aldığını bendeniz biliyor ve inanıyorum. Çünkü suikast haberleri birkaç kez, yine harfle ilgili haberler, Yine Kur'an'da olmadığı halde şunu biz sana haber vermedik mi diye bir ayet görüyorsunuz. Mesela Tahrim Suresinde. Beşinci ayetinde. Oysa ki o konuda Kur'an'da bir ayet yok. Demek ki peygambere yine ilahi kanallardan haberler akıyordu. Bu haberler içerisinde bazıları fiili olarak geliyordu. İşte bu da ...o çerçevede değerlendirmelidir diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce söyledim ki... ...bazıları... ...bakın bakın Yahudilerin gönlünü almak için... ...onların kıblesine yöneliyor diye iddia ediyorlardı. Bu... ...onlar ne der mantığının bir ürünüydü. Aslında. Bakınız. Onlar ne der? Şimdi... Eğer onlar ne der diye düşünseydi peygamberimiz, Kudüs'e yönelmezdi. Çünkü Kudüs'e yönelirken bu memleketin yerlisi ne der diye düşünmez insan. Benim arkamdaki müminler ne der? Bugüne kadar Mekke'ye doğru, Kabe'ye doğru namaz kılıyorduk demez mi? Onlar ne der diye düşünen bir insan öncelikle bunu düşünür. Hadi oldu, Kudüs'e yönelindi. Bu seferde şöyle düşünmez mi? Yine onlar ne der? Biz şu kıblemize devam edelim demez mi? Onun için onlar ne der sorusunu sorarsan onların hevasına tabi olmuş olursun. Ayeti tefsir ediyor. Hani ayette öyle deniyor ya. <gülüyor> Sana kesin bilgi geldikten sonra eğer onların hevalarına tabi olursan arzularına uyarsan اِنَّكَ اِذَا لَمِنَ O zaman kendi kendine kötülük edenlerden olursun deniyor ya. Onların hevasına uymak, onlar ne der kaygısıyla hareket etmektir. Allah bir şey demişse, onlar ne dese ne yazar Allah ne der sorusunun karşısında, onlar ne der sorusu yer alıyorsa eğer, onlar Allah'a ortak. Onun için Allah bir şey demişse onlar ne derse desin. Onlara rağmen Allah'ın dediği olur ve olmalıdır. İşte peygamber bu teslimiyeti gösterdi. اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Kendilerine daha önceki ilahi mesajı tevdi ettiğimiz insanlar, onu öz oğullarını bildikleri, tanıdıkları gibi tanırlar. Bu ayetin tefsirini daha iyi algılayabilmeniz için 76. ayete bakmanız gerekiyor. 76. ayeti tefsir ederken değinmiştir. Bilmek değil, tanımak burada geçiyor. Yani 76. ayetin tefsirinde daha önceden kitaplarında Hazreti Peygamber'in geleceğine işaret gördüklerini daha önce değinmiştir. Tevrat'ta ve İncil'de Hazreti Peygamber'in geleceğine birçok belir bulmuşlardı. Bu ayette özellikle tanırlar diyor, bilirler de demiyor. Onlar öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Hatta bu ayetin tefsiri çerçevesinde müfessirler bir hadise naklederler. Ünlü Yahudi hahamı iken İslam'a giren ve Resulullah'a iman eden, Abdullah bin Selam'a bir gün Hazreti Ömer sorar. Onu daha önceden biliyor muydunuz geleceğini der. Abdullah bin Selam cevap verir. Vallahi onu, oğlumuzu, öz evladımızı tanıdığımız gibi tanıyorduk. Hatta sözünün devamında şöyle bir sözde ettiği nakledilir. Ne bileyim? ''Belki validesi ihanet etmiştir bana oğlumun annesi'' der. ''Ben onu oğlumdan daha iyi tanıyorum'' der. Onun için burada böyle bir kıyaslama yapılmış. Onlar tanıdıkları peygamberi inkar ettiler diyor bu ayet. Tanımadıkları bir peygamberi inkar etmediler. Tanıdıkları bir peygamberi inkar ettiler. Tarihin hemen hemen... Tüm inatçı kafirleri aslında hakikati tanımadıkları için değil. Sadece nefislerine ve şeytanlarına köle oldukları için, kul oldukları için inkar ederler. Yoksa doğrunun o olmadığını bildikleri için değil. Doğrunun o olduğunu çoğu bilir. Sizin hakta olduğunuzu bilir. Allah'ın emirlerinin kendisi için ve insanlık için saadet getireceğini bilir. Bilmediğinden değil. Ama Yahudileşmiş bir kafayla nefsinin esiri olur. Şeytanın kölesi olur. Onun için inkar eder. <gülüyor> Onlardan bir çoğu bile bile Hakikati gizlerler. Ki daha önce yine gelmişti buna benzer bir ayet. Hemen birkaç ayet öncesinde de tefsir etmiştik. el hakm bir Rabbik. Hakikat Rabbinden gelendir. Yani gerçeğin kaynağı sadece Allah'tır. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَر۪ينَ Sakın iş olma. Bu ayette hakikatin kaynağı problemine dikkat çekiliyor. Kıble meselesinin içerisine sıkıştırılmış bir cümle gibi gözüküyor ilk bakışta. Ama ayet çok derin çalışımları olan bir ayet. Sadece kıble problemiyle ilgili olarak ele alamayız bu ayeti. Bu ayet İnsanlığın en temel problemi olan, ontolojik problemi olan hakikatin kaynağı problemine bir cevaptır. Kıble meselesi saderinde gelmiş bir cevap. Bu soruya hakikatin kaynağı nedir sorusuna insanlık tarihinde verilen tüm cevapları ikiye ayırabilirsiniz. Birisini ilahi kökenli cevap olarak adlandırabilirsiniz, diğerini beşeri kökenli cevap. İlahi kökenli cevabın tek olduğunu biliyorsunuz. Hakikatin kaynağı Allah'tır. Hakikat Allah'tandır. Onun için de bir mümin başka yerde hakikati aramaz. Hakikati Allah'ın kapısında var. Allah'ın kapısında arar derken sadece Allah'tan gönderilmiş kitapların içinde değildir. Allah'ın yarattığı kainatın içindedir. Onlar da birer ayettir çünkü. Onlar yazılı olmayan ayetlerdir. Yine hakikat Allah'ın yürüyen ayetleri olan insanların içindedir. İnsanların fıtratları o hakikatin ta kendisidir. Onun için hakikatin yazılı olan şekli, Canlı olan şekli, cansız olan şekli, yürüyen şekli, duran şekli vardır. İşte kainattaki tüm oluş aslında hakikatin yansımasıdır. Peki bunun karşısında ki cevapları toplarsak onlar neler? Onların ne dediği hiç önemli değil doğrusu. Kimisi hakikatin kaynağını akıl, kimisi hakikatin kaynağını madde, kimisi hakikatin kaynağını ide... Görünmez özler, tözler, kimisi hakikatin hiç olmadığını, kimisi eşyanın görüneninin arkasında bir hakikat olmadığını, kimisinin sofistler gibi hakikatin bilinemeyeceğini, bilinse de isimlendirilemeyeceğini, dile getirilemeyeceğini, ifade edilemeyeceğini, kimisi de antik ve modern mülhitler gibi hakikatin toptan inkarını tercih ederler. Hiç fark etmiyor. Bunların hiçbiri diğerinden üstün, önce veya arka değil. Hepsi tektir. Bunlar hakikati inkardır. Akıl olduğunu söyleyenlerdir. Hakikatin kaynağı akıldır diyenler, hakikati inkar eden aslında temelde aynı materyalist görüşe tabi olmuş olur. Çünkü hakikatin kaynağı Allah'tır. Akıl mı? Akıl hakikatin kaynağına insanı bağlayan bağdır. Onun için akl, ukal kökünden gelir. Bağ demektir. Akıl ismi kelime anlamı itibariyle bağ manasına gelir. Yani insanı hakikatin kaynağına bağlayan aracı, bağ. Siz aracı amaç ederseniz amacı da araç etmiş olursunuz. Allah'a bundan büyük hakaret olur وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Her kimsenin onun yönlendirdiği bir yönü vardır. Her bir ümmetin, her bir toplumun onun yönlendirdiği bir yönü vardır. Benim tercih ettiğim, buradaki hüveye verdiğim mana onun yönlendirdiği biçimindedir. Diğer maaller bu manayı tercih etmemiş olabilirler. Yani her ümmete bir kıble tespit edilmiştir. Burada aynı zamanda daha öte bir çağrışımı da var bu ayetin. Her toplumun kendine göre bir girişatı vardır. Festebikul hayrat. Siz mi? Siz hayırlarda yarışınız. İyilikte yarışınız. Yani sizin eğer birileriyle yarışmanız gerekiyorsa bu o yöne bu yöne dönme kavgası olmamalı. Bu kavga erdem kavgası olmalı. Erdem yarışı olmalı. Fazilet ve iyilik yarışı olmalı. Bunu yapınız. اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَعْتِ بِكُمُ Nerede olursanız olun. Nerede bulunuyor olursanız olun, Allah sizin tümünüzü bir araya toplayacaktır kesinlikle. Yani bununla söylenmek istenen şey şu. Nerede bulunursanız bulunun, hangi yana dönerseniz dönün, hangi inanca mensup olursanız olun, bir gün çıkarıp çıkarılıp Allah'ın huzurunda inandıklarınızdan da, İnanmadıklarınızdan da, inanmanız gerekip inkar ettiklerinizden de hesap vereceksiniz. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah her bir şeyi yapmaya güç yetirendir. Burada özellikle bu ayetin başındaki cümlede, walikulli mülşhetunhuwa waliha, her bir toplumun yönlendirildiği, onun yönlendirdiği bir yön vardır. Ayetinin çağrıştırdığı bir başka ayet var. Maide 48. ayet. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْأَنْ وَمِنْحَاجَا Biz her bir toplum için farklı bir usul ve sistem belirledik. Ayetini bana çok çağrıştırdı bu ayet. Adeta toplumlar, dünya toplumları içerisindeki farklı yönelişlerin temel mantığının aslında insanın doğasından kaynaklandığı. Hakikatin birden fazla olmasından değil kesinlikle. Ama insanın doğasında bulunan o sapma eğilimi var ya, zaaf var ya, işte o zaftan kaynaklandığı. O zaaf sebebiyle insanların hakikatten sapıp, Başka başka yollara yöneldiklerini ifade ediyor. Ancak siz hayırda yarışınız diyor. وَمِنْ حَيْثُ خَرَاÇْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ <الْحَرَم> Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü mutlaka mescidi haramdan yana çevir. Bakınız. 149. ayeti okuyoruz ve yine aynı emir geldi. Yine aynı emir geldi, ikinci kez geliyor bu emir. Hatırlayın, 144. ayette gelmişti ilk, kıble dönüşüm emri. İkincisi bu ayette geliyor. Bir daha gelecek, o da bir sonraki ayette. Onda da yine aynı emir tekrarlanacak. Omin حَيْثُ خَرَاÇْتَ فَوَلِّ وَشَكَ شَفْرَ الْمَسْجِدِ haram. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ Rabbik. Evet. Bil ki bu emir Rabbinden gelen bir hakikattir. Yine ısrarla üzerinde duruluyor. Bakınız. اَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِينَ ama تَعْمَلُونَ Geldi. Orada يَعْمَلُونَ gelmişti. Burada تَعْمَلُونَ Orada Allah onların yaptığı kötülükten habersiz değildir diyordu. Burada da muhataplara sesleniyor ayet, kendi muhataplarına. Allah sizin yaptığınız iyilikten gafil değildir, habersiz değildir. Yani. Özellikle bu ayetle o ayeti karşılaştırdığımızda. İki kesimde şunu söyleniyor, şu, şu söylenmek isteriyor. Halinizi değiştirirseniz ey Yahudiler, Yahudileşmekten kurtulursanız Allah sizin döndüğünüzü de bilecek. Ondan da gafil olmaz. Ve ey ümmeti Muhammed siz de bir gün Yahudileşirseniz Allah ondan da haberdar olacaktır. Aklınızı başınıza toplayın ve dikkat edin demektir. وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَشَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ Haram. Yine 3. kez geldi Emir. O halde nereden gelirsen gel yüzünü Mescidi Haram'dan yana çevir. Ve haythu ma kuntum fa'allu vujuhakum şatta. Yine Emir bu kez genele geldi. Sizden nerede olursanız olunuz yüzünüzü o taraftan yana çeviriniz. Li'alla yakulal-nasi aleykum huceten illa'l-lezina zalemu minhum ve la tahşavhum Niçin dönünüz ey müminler o tarafa doğru? Li Allah yakune, li insanların eline, ta ki insanların size hiçbir bahanesi kalmasın. İnsanların eline bahane vermez, bahane kalmasın. Evet, bu önemli. İnsanların bahanesi ne olabilir? Yukarıdaki soruları biliyorsunuz. Yöneltilen itirazları hatırlayın. Daha önce zikretmiştim. Böyle itirazlar yönlendiriyorlar peygambere. Bir takım itirazlar yönlendiriyorlar. Diyorlar ki, daha önce atalarının kıblesine yönelirken, şimdi atalarının kıblesini terk etti İbrahim'in inancındayım diyor. İbrahim'in inancının ters istikametine Ötekiler de diyor ki hem bizim inancımızı tenkit ediyor hem de bizim kıblemize yöneliyor. Münafıklar diyorlar ki bir oraya bir buraya bizim iyi yeşan edecek? Ve bu sefer doğru kıbleye doğru yönlendiriliyor peygamber. Yani Kabe'ye doğru yönlendiriliyor. Kimsenin delili kalmasın diye aslında herkes bu kıbleye itaat etmesi gerekmiyor çünkü Yahudiler diyorlar ki biz İbrahim'in torunlarıyız. İbrahim'in torunlarıyorsanız İbrahim'in kıblesine niçin itiraz ediyorsunuz? Hani İbrahim'in torunlarıydınız? Kabe'yi İbrahim yapmadı mı? İbrahim'in yaptığı Kabe'ye yönelmeyi niçin eleştiriyorsunuz? Diyor onlara özellikle. Burada bu üç ayetin kısa bir kıyasını yapmak lazım. 144, 149, 150. ayetler. Üç kez geliyor emir. 144. ayette gelen emir hemen öncesinde Resulullah'ın arzusunun gerekçe gösteriyor. Üç ayetteki de tekrar değil. Farklı. Farklı şeylere işaret ediyor. 149. ayetteki gerekçe Resulullah'ın arzusu. Yani kıble dönüşümünün üç gerekçesini veriyor bu üç emir. Birincisi, Resulullah bunu çok arzu ediyordu, istiyordu Onun için döndürüldü. Bir. Lakin tek sebep bu değil. 149. ayette 149. ayette ne dinliyor? E, hayır. E, 140, e, 150. ayet ve 149. Evet. Orada ise 148. ayetin gerekçesi olarak her ümmetin bir kıblesi var. 149'daki emrin gerekçesi 148'de geliyor. Her ümmetin bir kıblesi var. Yeni bir ümmettir ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed'in de yöneldiği bir kıble olması gerekir. O da orada izah ediliyor. Ve bununla aslında şu söylenmek isteniyor. Ümmeti Muhammed evrensel bir ümmettir. Evrensel bir ümmete evrensel bir kıble gerekir. Onun içinde hiç kimsenin bahanesi kalmaz. Dememeli ki insanlar, yahu bu Yahudilerin kıblesi, bu Hristiyanların kıblesi dememeli. Çünkü İbrahim yeryüzünde Tevhid'in babasıdır. Tevhid'in babasının kıblesine yönelmenin mazereti olabilir Oysa ki İbrahim hiçbir millete de mal olmamıştır. Her millet İbrahim'e sahip çıkmıştır. İbrahim nereli? İbrahim Anadolu'lu, Urfalı mı? Iraklı mı? Urulu mu? Filistinli mi? Mısırlı mı? Arabistanlı mı? İbrahim dünyalı. İbrahim yeryüzünün evrensel müminidir. Onun için İbrahim'in kıblesine yönelir. Kimse iddia edemez ben falanın, falancaların, falan ırkın mı kıblesine yöneleceğim diye. O nedenle evrensel bir muahhidin kıblesini teklif ediyor Kur'an. İkinci gerekçe de bu. Emrin ikinci kez gelmesinin sebebi, ikinci gerekçeyi açıklamak için. Üçüncü gerekçe, 150. ayetteki gerekçe nedir? Onu da ayetin içindeki bir parça veriyor. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ İnsanların bahanesi kalmasın diyordu ya, insanların bahanesi kalmasın için. Üçüncü sebep de bu. Tabii ki bütün bu sebeplerin sebebi de nedir? O da şurada gizli. Özellikle 147. ayette. El-Hakku min Rabbik. Yani peygamber istedi diye sadece bu kıblenin dönüşümü gerçekleşmedi. Allah'tan gelen bir hakikattir. Hepsinden önce kıble dönüşümü denilmek isteniyor burada. Yine burada söylenen şey kıble şahsiyet oluşumunda Müthiş bir deneme tahtası olmuştu. Onların şahsiyeti oluşturmuştu. Hakkın hatırımı, halkın hatırımı sorusunda hakkın hatırı öne geçti. Çünkü devam ediyoruz. <gülüyor> Onlardan korkmayın, benden korkun. Onlardan dediği kimler? Yani sizi kınayacak olan. Hak ne der demeyin öncelikle hak ne derdi. Hakkın dediğini tutun o zaman Allah'tan korkmuş olursunuz. Onlardan korkarsanız ne olur? Devam edelim isterseniz. Ve ni'meti aleykum ve kum tehtedun. Eğer onlardan değil de benden korkarsanız sizin üzerinize nimetimi tamamlarım. Tamamlamam için benden korkun. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ O zaman sonunda dost doğru yola ulaşabilirsiniz diyor. Evet, burada düşmandan korkmak. Düşmandan korkmak aslında daha baştan yenilmek demektir. Düşmanına endeksli hareket edenler hiçbir şeyi doğru yapamazlar. Düşmanım ne der diye bir soruyla yola çıkan insan Nasıl dostları memnun edebilir ki? Dostum ne der diye yola çıkmalı bir insan. Düşmanım ne der diye değil. Dostum ne der diye yola çıkan insan eğer Allah'ı dost edinmişse Allah ne der diyecektir. İşte İbrahim'in örnek gösterilmesi de bu yüzdendir. Çünkü İbrahim Halilullah'tır. Allah'ın dostu. Eğer Allah'tan korkarsa bir insan iki şeye kavuşur. Bir, özgürlüğe. Çünkü Allah'tan korkan başka bir şeyden korkmaz. İki, güvenliğe. Allah'tan korkan kendini güvenlikte hisseder. Çünkü bilir ki korktuğu Allah kendisine sahip çıkacaktır. Çok güçlüdür, çok azizdir, çok alimdir, çok hakimdir. Onun için Allah'tan korkan iki şeye kavuşur. Hem özgürlüğe hem güvenliğe. Bakınız Allah'ı ne sevip ne korkan tuzu kuru ve imanı kırık bir takım zümreler. Korkulan bir Allah değil de sevilen bir Allah şeyini öne geçirirler. Sanki Allah'ı çok seviyorlarmış gibi. Allah'tan Allah'la korkutmayın derler. Bahane bulurken, Allah'tan uzaklaştırmak isterken. Ama onlar Allah'ı sevmezler de aynı zamanda. Oysa ki Allah'ı sevenler Allah'tan korkar. Neden? Allah'ın sevgisini yitirmekten korkarlar. Allah'ın sevgisini yıpratmaktan korkarlar. Beni sevmez diye korkarlar da onun için. Allah'tan korkmakla... Aslanlar korkmak arasında dağlar kadar fark var. Onlar Allah'tan korkmakla aslanlar korkmayı karıştırıyorlar birbirler. Onun için hidayete ulaşamıyorlar. La alle kum Hidayete ulaşabilenler yalnızca Allah'tan korkanlardır. Kema ırselna fi kum rasulen min kum yeblu ayatina. İşte böylece. Biz sizin içinizden size ayetlerimizi okuyacak. O yüzek ki kum sizi arındıracak ve yuallimukumul kitabe vel hikmete size kitabı ve hikmeti öğretecek ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun ve size bilmediğiniz bütün şeyleri öğretecek bir peygamber gönderdikti. Size diyor. Bu ayet Hazreti İbrahim'in 129. ayetteki duasına bir cevaptır. Hatırlayın 129. ayette Hz. İbrahim Rabbena fihim rasûlen ilâhir diye bir dua etmişti. Ey Rabbim, ey Rabbimiz onların içinden bir elçi gönder. Onları arındıracak, onları kitabı okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek diye dua etmişti. Yani Rabbimiz burada buyuruyor ki İbrahim böyle dua etti. Ben de onun bu duasını işte böyle kabul ettim. Muhammed İbrahim'in duasının İsa'nın müjdesinin Amine'nin rüyasının bir ürünüdür demek istiyor. فَذْكُرُونِي ve şkuruli ve دَكْرُونِ O halde Ey insanlar siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Beni anınla bir önceki ayet arasındaki irtibat dikkatinizi çekiyor mu? Beni anın demeden önce İbrahim'in duasının nasıl kabul edildiğine dikkat çekti. İbrahim beni andı, ben de onu böyle andım de. İşte İbrahim yürekten bana dua etti, ben de onun duasını kabul ettim. İbrahim benim neslimden önderler çıkar dedi, ben Muhammed gibi bir önder çıkardım. İbrahim bir beyt yaptı, acziyetini ifade eden mütevazi bir bina, bir küp bina yaptı. Yeryüzünün en sade, en mütevazi binası. En nakışsız, en süssüz, en sade binası adeta dedi ki bana sana şükretmek isteyen insan işte aciziyetini böyle itiraf eder ya Rabbi. Sana şükretmekten bile acizim ya Rabbi dedi Kabe'yi yaparak. Ben de onun bu şükrüne karşılık onun yaptığı o yeryüzünün en sade ve en mütevazi binasını yeryüzü insanlığının gözbebeği yap. Merkeze aldım ve milyonlarca insanın ağlaya ağlaya ziyaret ettiği, yana yana, yürekleri yana yana vardığı bir merkez yaptım. Kabe yaptım demek istiyor. Fezkurun-i Siz beni böyle zikredin ki, ben de sizi böyle zikredeyim. Siz bana böyle dua edin ki ben de duanızı kabul edeyim. Siz beni böyle çağırın ki ben de yardımınıza geleyim. Siz bana böyle teslim olun ki ben de size böyle Rab'lik yapayım. Siz bana böyle kana, tuğyana, şeytana ve özbenliğimizin ayartmalarına karşı direnen, İbrahim'i bir imana sahip olanlardan kılsın diyorum. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.